Dediler ki ey Zülkarneyn Ye'cuc ve Me'cuc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?